Kötakı yol daima. Kalbinde Allah korkusu var mı? Hak senden beraber olacaktır. Seni kimse bağlu edemez. Ama hak korkusu çıkarsa kalbinden kalp boş durmaz. Mutlaka içeri şeytan kaim olur.